وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله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 kim inanır Allah'a ve Resulü'ne, fakat faza fouzun azima. Anab'u Muhterem kardeşler, sizlere bugün arz etmeyi düşündüğüm mevzu zikrin fazileti ve faydaları hakkındadır. Boşlukların çoğaldığı bir devirde, bağların koptuğu bir zamanda, insanların birbirine karşı muamellerinin tatsız olduğu bir zamanda, ibadette zafiyetin çoğaldığı bir zamanda, herhalde bu gibi bir nözu işlemek faydalı olacaktır. Esasen Allah'ın zikriyle kalpleri doldurmak, vakitleri bununla meşgul etmek, insanı Masiyetten, dille, tasavvuruyla, kalbiyle yapmış olduğu bütün çirkin hareketlerden onu bertaraf edecektir. İşte bizler, ifrata karşı tefrit yaptığımızdan dolayı, bu kusur kendimizde hakim olduğundan ötürüdür ki bizler bizlere bu gibi arzalar meydana gelmektedir. Bu gibi arzaları defetmek için bu gibi mevzulara cidden bizlerin çok ihtiyacı vardır. <Gülüyor> işte bu ihtiyaca binaen böyle bir muzuyu almak ve işlemek hem kendime hem de sizlere faydalı <gülüyor> mülahaza ettim. Zikri iyi anlamak için önce zikrin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de zikir müteaddit yerlerde çeşitli manalarda manalara matuf olarak gelmiştir. Bizim esas muzumuz olan zikri yani Allah'ın zikri meselesini soraya bırakmak ondan önce Kur'an'da zikir kelimesi hangi manalarda <gülüyor> kullanıldığını görmemizde öncelikle sayda vardır. <gülüyor> Kur'an'da zikir muzakere manasında gelmiştir. Muzakere yani hatırlatma manasında kullanılmıştır. Mesela bir ayet-i kerimede diyor ki: "Estaiz billah fezeker feinna zikra tenfau'ul mu'minin." Hatırlat. Ey habibim sen hatırlat. Çünkü senin hatırlatman müminlere fayda verir. Yine başka bir ayet-i kerimede ise ''Fezekir, fe innemâ ente muzekir.'' Hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıcısın. Başka bir vazifen yok. Bundan başka... Zikir, ilim manasında kullanılmıştır. Mesela bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ zikri كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Burada zikir ehliden kasıt, ilim ehlidir. Bilmediğiniz şeyleri bilenlerden, yani ilim ehlinden sorunuz. Bundan maada zikir Kur'an-ı mucizü'l beyanda Kur'an manasında kullanılmıştır. Mesela bir ayet-i kerimesinde Cenabı Hak şöyle buyurmakta: İnna <gülüyor> nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. O zikri biz indirdik. Yani o kitabı, mübini, o Kur'an'ı, mucizül beyanı biz indirdik. Ve inna lehu lehâfidûn. Onu muhafaza edecek de biziz. Yine Kur'an-ı Kerim'de zikir Allah'ın ayetleri manasında kullanılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ayetlerini unutan insanlarla alakalı meselesinde söz ederken şöyle buyurur. Estaizu billah ve men arada an zikri fe inne lehu banka Kim ki benim zikrimden yani ayetlerimden yüz çevirirse muhakkak ki ona bir biz bir dar mâişe sıkıntılı bir hayat veririz. Ve nahşruhu yawmal kıyameti a'ma. Ve kıyamet gününde onu biz kör olarak, ama olarak haşrederiz. Ama olarak her adam der ki Rabbine karşı. "Kâl rabbi" Lima hasherteni a'ma. Ey Rabbim, sen beni niye ama kör olarak haşettin? Oysa ben bصيرa. Ben iseddünyada her şeyi gören bir insandım. Allah Teala okuluna cevap veriyor. "Kala kezalik eteski ayatuna. Sen unuttun ve böylece bugün unutulur." İşte böylece bizim ayetlerimiz sana geldi. Fakat sen o ayetleri unutuverdin. İşte biz de bugün seni unutuveriyoruz. Burada dikkat ederseniz önce zikrimden yüz çeviren diyor, arkadan o zikri açıklıyor. Evet. İşte böylece sana ayetlerimiz geldi. Onları unuttun. O zikirden kasıt o ayetlerdi. Bu gibi Kur'an-ı Kerim'de zikir çeşitli manalarda gelmiştir. Bu manalardan maada Esas mövzumuz olan Allah'ı zikretmek, anmak manası en meşhur, en fazla zikredilen manalardan biridir. Ki bu zaten mövzumuzla alakalıdır. Buna dair Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler zikredebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi, اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ Beni zikrediniz ki ben de siz zikredeyim. Bana şükrediniz. Kıfretmeyiniz. Yani nimetlerini inkar etmeyiniz. Başka bir ayet-i kerimede ise, Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ La tülhikum amwalikum ve la awladikum عن ذكر الله. وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim ki bunu yaparsa, yani <gülüyor> kimin evladı ve malı onu Allah'ın zikrinden koyuyorsa muhakkak ki o kimseler husrana ermiş kişilerdir. Böyle bir sürü ayet-i kerime var. Yani Allah'ı zikretmeye dair, kullanıldığına dair birçok ayet-i kerimeler vardır. Mesela İnsa salatetenha anil fapşay ve almunker, ve lazikul Allah akrar. <gülüyor> Muhakkak ki namaz insanı fuxiyastan ve münkerattan alı Allah'ın zikri ise bundan daha büyüktür. Mesela başka yine bir ayet gelmede, ricalun la tulhi tulhi tulhihim ticaret, ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة Allahın öyle kulları öyle insanlar vardır ki onları dünya ticareti ve dünya satışı alışverişi Allahın zikrinden namazdan ve zekat vermelerinden alıkoymaz. Çünkü onlar öyle bir günden Allah'tan korkuyorlar ki, o günde kalpler ve gözler evlilip çevrilir. Burada gördüğünüz gibi yine zikirden maksat Allah'ın zikri olarak kastı Muhterem kardeşler, İnsanoğlunun hepimiz biliyoruz ki gıdaya ihtiyacı vardır. Nasıl ki dünyada bütün yaşayan canlı varlıklar haşeratından en büyük hayvanına kadar hepsi rızka, gıdaya ihtiyacı vardır. Aynı şekilde de şu yeryüzünün halifesi olan İnsanoğlunun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ancak bu gıdalar iki çeşittir. Bir, mahsuz olan gıdalar vardır. Bir de gayrı mahsuz olan gıdalar vardır. Her gıda sahibi, gıdasını ihtiyacı misbetinde ve hangisine ihtiyacı varsa onu alacaktır. Binaenaleyh, İnsanoğlunun vücut, vücudu, varlık olarak iki kısımdır. Bir, ceset dediğimiz et, kemik parçadan ibaret olan kısım, bir de insanın ruhu. Ruhsuz bir ceset katiyen yaşayamaz. Ama cesetsiz bir ruh yaşayabilir. Fakat ruhsuz bir ceset katiyen yaşayamaz. Ölmüş bir insanı görüyorsunuz. Bütün et, kemiği, parçaları, bütün ağzaları, her şey yerinde. Fakat yaşamıyor. Niye? Çünkü ruh ondan çıkıp gitti de ondan. Gıdamın, ruh vücudun kendine göre, yani cesedin gıdası var. Aynı şekilde de ruhun, Kendine göre de bir gıdası varmış. Malumunuz cesedin gıdası her gün Allah'ın şu istifade ettiğimiz nimetlerdir. Bunlardan vücut istifade eder. İstifade ettiğini alır geri kısmını def eder. Ve böylece Allah'ın kendisine takdir etmiş olduğu ömür kadar yaşar gider. Onun esas gayesi bu değildir. O sadece diğer gayeyi gerçekleştirmek için bir vesiledir. Diğer gayeyi gerçekleştirmek için bir vesiledir. Çünkü daha önceki derslerimizde gördüğümüz gibi insanın dünyaya geliş maksadının ne olduğu daha önce görmüştük. O da Allah'a kulluk ve ibadet onu razı etmek idi. İşte bu ibadet gıdasını, kulluk gıdasını ruh kazanır. Ruh onu kullanmak, elde etmek ister, ona ihtiyacı vardır. Mahsus olan gıdalar cesede aitti. gayri mahsus olan gıdalar ise gayri mahsustan kastımız yani elle tutamadığımız gözlerimizle göremediğimiz gıdalar. İşte ruhun ihtiyacı bunlaradır. Bunlara aittir. Ruhun bunlara ihtiyacı vardır. Ruh bunlarsız yaşadığı zaman Ruhun bütün duyguları kölemiştir. Esas hedefinden ve gayesinden çıkmıştır artık. Ölü gibidir. Hadiste geldiği gibi. Meselüllezi yedkuru rabbehu ve meselüllezi la yedkuru meselül hayy vel meyyit. Buhari Müslüm'de gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini zikreden, kimseyle Rabbini zikretmeyen kimse arasında bir misal, örnek getirir. Rabbini zikreden bir insanı, diri bir insana, ruhu hay, diri olan bir insana benzetir. Rabbisini unutan, onu zikretmeyen insanı da ölü bir varlığa, bir mahluka benzetir. O ölü gibidir. Duyguları körelmiştir. Nefsin zebunu, nefsin esareti altında yaşamaktan onun için başka bir çare yoktur. Şeyhülislam İbn-i Seymi buyuruyor ki Hâgetül kalbi ile zikri kehaceisteene ki ma, kalbin ve ruhun zikre ihtiyacı bir balığın suya ihtiyacı kadardır ihtiyacı gibidir balık sudan çıktığı zaman ne olur ölmeye mahkumdır Aynı şekilde kalp Allah'ın zikrinden boşaldığı zaman ruh o zikirle gıdalanmadığı zaman o kalp nedir? Ölüdür. O ruh nedir? Ölüdür. Kölenmiştir. Kalple ruh tas katı bir varlık haline gelmiştir. Duygusuz. Hiçbir şey duymaz. Bütün duygularının her çeşidi kendisinde artık vazife yapmamaya başlar. Veya aksi istikamette vazife yapar. Bunun içindir, Şimdi ki Kur'an bizi devamlı şekilde bu zikri elde etmeye onunla ruhumuzu gıdalandırmaya, kalbimizi onunla inceltmeye bizi davet eder, bizi çağırır. Bunun da Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler gelmiştir. Az önce bazılarını okuduk. Mesela bu ayet-i kerimelerden bazıları, Estaizu billah, ya eyhellezine amenu zekurullaha zikran kesira Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin Allah'ı çokça anın ve subihuhu bukraten ve asila Nes sabah akşam onu tespih edin Yine Başka bir ayeti kerimede ise Cenabı Hak müminlerin sıfatlarını anlatırken o sıfatlardan bir tanesi de Allah'ı zikretmeleridir. Ellezine yezkurun Allah'a kıyaman ve ku'uden ve ala O müminler ki o kimseler Allah'ı ayakta, oturarak, yan yatarak zikrederler. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ var Arz ve semavat olan mahlukatın yaratılışını tefekkür eder. Kudret sahibinin kudretini anlamaya, idrak etmeye çalışır. Nasıl yaratmış, Zat-ı Akdez bunları nasıl en güzel biçimde yerleştirmiş onların tefekkürne dalar inmemel muminunellediği idadükir allahu vacilet kuluhum o milleler ancak o kimselerdir ki allah'ın ismi adı anıldı an vacilet kulubuhum kalpleri tir tir ürperiz titrer va idatuliyet aleyhim aya tuhu zadet imana Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları artar ve ala rabbihim yetevkelun ve bununla rabblerine tevekkül ederler. Kur'an bize sık sık zikirden, zikirle alakalı ayetleri devamlı söyler. Vazkur rabbeke tedruan vazkur rabbeke fi nafsika tedruan ve ve duna el min el kavl bil gudu vel Rabbini kalbinde ve nefsinde tedarrü ederek niyaz ederek hiç gizli olarak zikret sesini yükseltmeden gece akşam geceleyin ve gündüz velatekum min el gafilin gafil olan insanlardan olma Kur'an Allah'ı zikretmeyen insanları gafil olarak isimlendiriyor. Yine başka bir ayet-i kerime de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ikaz ediyor. Aslında bu ikazdan maksat ümmetini ikazdır. وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Kalbini zikrimizden mühürlediğimiz, gafil yaptığımız, hevasına düşmüş insana tabi olma. Zikri, kalbi boş olan insan, hevasına düşmüş, onun peşinden giden insandır. Gafil olan insandır. Kur'an işte bize bu gibi birçok ayet-i kerimelerle zikrin ne kadar üstün bir dereceye sahip olduğunu, ne derece faziletli olduğunu, ruhun ve kalbin ne derece ona ihtiyacı olduğunu bize anlatır. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> amenu Mutmainne innu kulubuhum bizikrillah Ala bizikrillah tatmainnul kulub O Allah'a iman eden kimseler Onların kalpleri ancak Allah'ın zikriyle itminana erer. Sukunet bulur, rahata kavuşur, itminana erer. Zelki duyun Ala bizikrillah tatmainnul kulub Kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminanı erer. Sükunet bulur. İşte bu gibi ayetlerle Kur'an bizi Rabbimize, Rabbimiz zikretmeyi, onu anmayı bizi davet ediyor. Bu mevzuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bir sürü hadis-i şerifler gelmiştir. Bu hadislerden birkaç tanesini zikretmekte sizlere fayda mülahaze ediyorum. Mesela bu hadis-i şeriflerden bir tanesi, Tirmizi'nin rivayet ettiği Enes bin Malik'ten radıyallahu anh, Ar-Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem, kâl, اِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَازِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا قال يا رسول الله وما رياض الجنه قال حلق sallallahu aleyhi ve sellem Ashabına şöyle bir söz söz sorabilirsiniz Cennet bahçelerinden geçtiğiniz zaman otlayınız Cennet bahçelerinden geçtiğiniz zaman otlayınız Dediler ki ya Resulallah, cennet bahçeleri nelerdir? Buyurdular ki zikir halkalarıdır. Vaka bu zikir halkası kelimesi inşallah daha sonra bunun tefsirini yapacağım. Bu da geniş bir malumat gerekiyor. Fakat şu an size mevzuyu dağıtmamak için zikirle alakalı bazı hadisleri terk etmek istiyorum. Mesela bundan başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyle'nin rivayetmiş olduğu muttefakun aleyhi olan bir hadis-i şerifte Yaqulullahu azze ve cel Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Yaqulullahu azze ve cel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden naklederek şöyle buyurdular. Aziz ve cellio olan Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ana inda vanya abdi bi. Ben kulumun zannettiği gibiyim. Kulum ne, ne zannettiğiyse benim hakkımda ben oyum. Wa ana ma'hu iza Beni zikretti an ben onunla beraberim. Sein." Zekranī fī nafsihi zekertuhu fī nafsihi beni kalbinde ve nefsinde zikrederse ben onu da zikrederim nefsimde Ve zekranī fī mala'in zekertuhu fī mala'in minhu beni bir toplulukta hatırlarsa zikrederse ben onu ondan daha hayırlı bir toplulukta hatırlatırım insanlara onu zikredelim buyuruyor Cenab-ı Bu kadar zikrin İslam'da bu kadar buna değer verilmiş üstün bir mertebe ve seviye gösterilmiştir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Müslimin rivayetmiş olduğu hadis-i şerifte "Meştema kavmun fi beytin min buyutillah" يقراون القران ويتدارسونه الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكر الله في من عندهم <coughs> وذكر الله في من عندهم hangi bir topluluk Allah'ın herhangi bir mescidinde toplanırsa ve orada oturup o mecliste Allah'ın Kur'an'ını okurlar ve Allah'ın o kitabını muzakere edip anlamaya çalışırlar ise muhakkak ki o topluluğa sükunet ve huzur iner. Rahmet onları kaplar. Velaiyeler de kanatlarıyla onları kuşatır. Ve Allahu Teala katında meleklere, on, meleklere onları anar. Kulun Allah için herhangi bir mecliste oturup Kur'an okuması, Rabbini anmasının onu ne gibi üstünlüklere, ne gibi şeyler kazandırdığını anlatıyor bize. Zikir çok şümüllü bir kelimedir. Yani anlamı geniş olan, çok şeyleri içine alayan, taş, taşıyan bir kelimedir. Az önce bazı manalarını gördük. Fakat bizim mana ifade ettiğimiz mana ile alakalı bazı şeyler de bu zikre dahildir. Rabbi istiğfar etmek Rabbe istiğfar etmek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek, Kur'an okumak, namaz kılmak, ilim öğrenmek, güzel söz söylemek, tefekkür etmek, bütün bunlar, ...bu zikrin altına girmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize... ...kadar varit olan... ...hadislerde gelen çeşitli duaları... ...günlük yapacağımız duaları okumak... ...aynı şekilde bu zikrin altına girmektedir. Öyle ki... ...bize hadis mecmuaları o kadar zikir çeşitleri ve dua çeşitleri getirmiştir ki günlük hayatımızda bizim bir saniyelik boş an bir vaktimizi bile bırakmamıştır. Ama maalesef bütün bu cemaat nefsinle beraber bundan gafil insanlardır. Kaçımız tuvalete girerken tuvaletten çıkarken kaçımız çarşıya gittiği zaman ticaretini düşünürken kaçımız Hamama girdiği zaman, yatağına girdiği zaman, gece teheccüde kalktığı zaman, mescide girerken mescitten çıktığı zaman, yüksek tepe çıkarken veya tepeden indiği zaman, arabasına pindiği zaman, bineğine pindiği zaman, kaçımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden gelen bu duaları. ruhudur. İçimizde bir insan, göstermek hakikaten çok zordur istisnaları, onlar istisna olan insanlar sözlerimden maaftır muhafaza etsinler. İnsan göstermek hakikaten çok çok e, mümkün olmayan, mümkün olmayan bir şeydir. Çok azdır bu devirde. Zikir. Dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bütün bu amelleri içine almaktadır. Şimdi az önce zikrin faydalarına geçmeden önce zikrin faydalarını son bölümü almayı düşünüyorum. Zikir halkası veya kişilere bazı zikirler vermek bu gibi şeylerle alakalı bir meseleye değinmek istiyorum. Bazı insanlar hasreten bizim memleketimizde veya başka İslam beldelerinde Zikir halkası dendiği zaman sadece bir halka yapıp Allah'ı seslice zikretmek veya gizli olarak topluca zikretmek gibi bir mana anlaşılmıştır. Bu mana yani zikir, zikir halkasını bu manaya hasretmek veya sadece bu manada görmek hatalı bir düşüncedir. Çünkü az önce gördüğümüz gibi ki zaten bu mevzuda sahabelerden ve tabi imamlarından zikir halkasının tefsirini yaptıkları zaman Abdullah i̇l gibi veya ata <gülüyor> el-hurrasani gibi büyük insanlar tefsir yaptıkları zaman bunun Kur'an halkaları, ilim halkaları, fıkıh halkaları, tefsir ve hadis halkaları Allah'ın zikretme halkaları olarak nitelendirmiştir. Bizim memleketimizde böyle bir anlayış yoktur. Kasıteten Sofi olan yörelerde zikir halkası dendiği zaman sadece bu mevhum taşır. Yani halka halinde Allahı topluca veya gizlice Şeyh'in kendilerine vermiş olduğu belli mühayen zikirle zikirle ziketmeyi anlarlar. Aslında zikir dendiği zaman şu an bizim burada oturup Yaptığımız şu an bu hareket zikirlerden bir zikirdir. Allah'ın dinini öğrenmek, Kur'an halkaları meydana getirip Kur'an öğrenmek veya bir hadis kitabını okumak veya Kur'anı tefsirini okumak, fıkıhla alakalı malumatları öğrenmek, bütün bunlar bu zikir halkalarına girer. Onlar da bu mefhum kalkmış sadece bu zikir yani Allah'ı gizlice ve açık toplu zikir mefhumu yerleşmiş ve bunda ifrata gidilmiştir. Nasıl ifrata gidilmiş? Bir önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu mevzuda gelen sigalar da ziyade şeyhlerinin kendilerine vermiş olduğu muayyen belli sigalar almış Resulullah'ın zikirlerini. <gülüyor> İki, Allah'ın bazı isim ve sıfatları muayyen adetlere konularak onlara günlük ders olarak verilmiş. Üç, bu zikir yapılan yapılan şekil ayakta ondan sonra seslice bağırarak yapan insanları görüyoruz. Bazıları da illa bu zikirde topluca, toplanma yani topluca, içtimai olarak, cemai olarak yapma düşüncesine sahip olan insanlar görüyoruz. Illa böyle olacak diye. Bu yerleşmiş. Bunda bir ifrat vardır. Ancak eğer bu mevzuda bir şeyler söyleme gerekiyorsa bizlerde ise bu ifrata karşı bir tefrit meydana gelmiştir. Bizler cemaat olarak bu zikire, bu zikir çeşitlerine veya bu keyfiyete karşı çıkarken Bizler ise asıl meşru olan, sünnet olan keyfiyeti unutmuşuzdur. Bu ayarı, bu dengeyi sağlayamamışızdır. Başkalarını bu mevzat dengit ederken, kendimiz bundan mahrum olmuşuzdur. Evet, davamızda hakkaniyet vardır. Bu bit'at olan bir harekettir. Buna da delil de vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kufede Abdullah el Mesud zamanında darinin rivayet etmiş olduğu Şeyh el Ban'in de tahsin etmiş olduğu veya tahsin tasvip etmiş olduğu rivayette, ebû Muslân eşari bir gün Kufede bir mescide gelir. O mescitte çeşitli yerde zikir halkaları görür. Ve her halkanın başında bir serzakir dedikleri, yani onlara sebipu miye yüz defa tesvi çekin, hellu miye yüz defa tehlil getirin, zekiru <Sessizlik> miye veya yüz defa Allah'ı zikredin gibi emrederek onlarda onlar da onun dediğini yap yapan çeşitli zikir halkalarına, halkalarına müşahede etti. Onlara müdahale etmeyerek mescitten çıktı ve doğru Ebu Abdurrahman Abdullah il Mesud'un evine kadar geldi. Bu hareket sabah namazından önce olan bir hadiseydi. Orada sahabelerden bazıları kalanlar veya tabi imamlarından bir kısmı avam tabakada olan insanlar Abdullah el-Mesud'un evinin kapısında toplanırlardı onun beklemesini çıkarlar. Ondan bazı fetvalar sorarlar ve topluca mescide giderlerdi sabah namazını kılarlardı. Ebu el Eş'ari çıka geldi. Dedi ki Ebu Abdurrahman nerede? Dediler ki hala evinden çıkmadı. Otur dediler. Az sonra çıkar. Biraz sonra abla Mesud evinden çıktı. Hemen Ebu Musa'l-Eş'ar radıyallahu ayağa kalktı. Dedi ki ya Ebu Abdurrahman ben mescitte şu ana kadar görmediğim elhamdülillah görmediğim bir hal gördüm ve bunu keriş hoş gelmedin. Gördüğün şey nedir dedi. Bazı insanların mescitte çeşitli halkalar yapıp bir kimsenin yüz defa şunu zikret, yüz defa şunu zikret, yüz defa şunu, şunu zikret deyip o insanların ona tabi olup top, toplu halde bu şekilde zikrettiklerini gördüm. Dedi ki Onlara bu hareketlerinden dönmelerini döndüklerinde hasenatlarının zayi olmayacağını söyledin mi? Hayır dedi senin emrini bekledim. Yani sana sormayı daha uygun buldum. Kalk gidelim dedi. Ve o mescide kadar gittiler. Ta ki o halkalardan bir halkaya geldiler. Dediler ki ne yapıyorsunuz? Dedi ki biz Allah'a ziketmem ziketmekten başka bir şey yapmıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Dedi ki bundan hayırdan başka bir şey dilemiyoruz. Bu defa ablayın Mes'ud kızarak şu tabiri kullandı. Wakam min mureedin lil hayri leyni ne kadar hayır dileyen insanlar vardır ki hayır yollarını bilmeden o hayra isabet edemezler. O hayra isabet edemezler. Daha hala Resulullah'ın kalkacakları elbiseleri hepsi daha duruyor. Ne zaman satıştınız? Ya siz ilk dairet kapılarını açan insanlarsınız. Veya Allah Resulü <gülüyor> tahsirenleri geçen insanlarsınız. Dedi. Ve oradan ayrıldı gitti. Ve Rabi anlatıyor. Biz o insanların çoğunu dedi. Sıfin, yani Sıfin Hazresinden sonra havariç olarak <gülüyor> Nehri, maura nehir diyorlar. Ceyhun arkasında onlar geneşmişlerdi havarişler. Çoğunun o o topluluktan olduğunu gördük. Yani sapıttığını, havarişlerle beraber olduğunu gördük." dedi. Buradan anlaşıyoruz, anlaşılıyor ki bu hareketi yapan insanların tutumu hakikaten sahabelere yabancı bir tutum ve hareket idi. İslam'da ihdas edilen bid'atlardan bir bid'attı. Evet, bu mevzuda bizim hakkaniyetimiz vardır. Ancak biz insanları sen bidat olan Bu mevzuda bizim hakkaniyetimiz vardır. Ancak biz insanları sen bidat olan zikirlerini zikir yapıyorsun. Veya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmediği sayıları getiriyorsun. Veya bunu topluca sesli olarak yapıyorsun. Veya daha başka bid'atlar ihdas ediyorsun bu özü de. İnsanlara dediğimiz zaman her ne kadar haklı olsak bile bizim de uğradığımız yani haksızlığa Haksızlık yaptığımız taraflar var. O da bu mevzuda insanlara örnek olamayışımızdır. <gülüyor> İnsanları onlardan men ediyoruz. Peki bizler insanlara neyi bahşediyoruz? Bahşetmeden önce bizler kendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen meşru olan zikirleri yapıyor muyuz?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 Hayır yapmıyoruz. Onlar o zikirlerin ecrinden bid'at işlediklerinden dolayı, amelleri yüzlerine vurduklarından dolayı ecrinden mahrum olmuş insanlar olabilirler. Peki bizden neyi kazanıyoruz? <Gülüyor> El cevap hiçbir şey kazanmıyoruz. Çünkü biz de bir şeyden mahrumuz. O da meşru olan zikirleri yapmaktan mahrumuz. Onlar da bir şey elde etmiyor, biz de bir şey elde etmiyoruz. Neticede bir semere bir fayda yok ortada. Men sonra ne biz onlara örnek olabiliyoruz, ne de onları, onların boşluklarını bu gibi meşru olan zikirlerle doldurabiliyoruz. Neyi elde ettik, neyi kazandık? Bütün vakitlerimizin gıybetle, dedikodu ile, nemnamcılıkla, kin hasetle, kötü muamele ile geçmesinin sebebi boş vakitlerle vakitlerle durmamızın sebebi işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu zikirlerden uzak kalışımızın sebebidir. İbni Kayyum Rahimeoğlu'na anlatıyor. İslam İbni Teymiye'yi diyor. Bir gün diyor, gördüm. Sabah namazını kıldı. Sabah namazından sonra kıldığı yerde oturdu. Allah'ı zikretmeye, Rabbini zikretmeye başladı. <gülüyor> Öyle ki gündüzün ortası olmuştu. Yani kuşkuşluk vakti gelmişti. Ondan sonra kalktı ve bana doğru döndü. Dedi ki, işte benim gıdam ve kahvaltım budur dedi. Biz kendimize bu gıdayı, bu kahvaltı verebiliyor muyuz ruhumuza? Verebiliyor muyuz? Hayır. Büyük imam adettiğimiz insanlar bu mevzuda sofuları tenkit ederken, onlar bizler gibi ifrata varmıyorlar, E tefrite varmıyorlar Sofi olan insanlar ifrata vardıkları zaman, kendileri ona mani oluyor, önce kendi nefsinde tatbik ediyor, ondan sonra onların o boşluklarını, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, sahih zikirleriyle, ve dualarıyla, istiğfarlarıyla <gülüyor> ve saravatlarıyla dolduruyordu. <gülüyor> Kendisi örnek oluyordu. Bizler neyimizle örnek olabildik? Hiçbir şeyimizle. Öyleyse siz bizden ne bekliyorsunuz? Yani şunun mu bekliyorsunuz? Tıpkı şeyhlerin müritlerine Müridim al sen şunu üç otuz defa çek. Al sen şunu yüz defa bugün çek. Al sen şunu sen biraz merhale kat bin defa çek. Bizden size bunu söylememizi bekliyorsunuz? Böyle bir şey söylenmeyeceğine göre peki beklemekte veya bu gibi şeylerden mahrum kalmakta ne gibi faydalar elde edebiliyoruz? Hiçbir fayda. Öyleyse, madem hiçbir fayda elde edemiyorsak, bundan mahrum olmamız bizi bir sürü günahlara sevk ediyorsa, bundan dur olmamızın sebebi nedir acaba? Sebebi şudur: Bu şeyden, bu ibadetten, bu ana kadar uzuk, uzuk, uzak kalmamız bize kalpte bir şey kesmettirdi. O da kalp kasveti. <gülüyor> kalp kasveti kesmettirdi. Ruh kasveti kesmettirdi. Bundan dolayı bizim duygular ve kalpler köreldi. Allah'ın zikrinden kalpler bir şey hissetmiyor, bir şey elde etmiyor, istifade etmiyor. Ne yapılan derslerden istifade var? Ne yapılan derslerden istifade var? Ne kılınan namazlardan istifade var, ne yapılan başka şeylerden istifade var. Niye? Çünkü bir kalp katılığı kasveti yerleşti. Mişkatül Mesabi bir de bir rivayet naklediliyor. Bir rivayetin İmam Beyhati bir de Hakim Müstedrek'inde tahric edilmiş Abdullah ibn Amr Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şöyle bir hadis naklediyor. Şu an sıhhatını inceleyemedim ancak bizim tutumumuzun tutumumuzu izah etmesi bakımından çok önemlidir. Diyor ki La tukfiru al min غير ذكر Allah'ın zikri olmadan, Allah'ın zikirsiz yapılan, evet, sözler, sözleri çok konuşma. Yani Allah'ın zikri olmadan olan diğer sözleri çok sarf etme. Fa inna kasta al min غير ذكر الله قسوة çünkü Allah'ın zikri olmadan olan bütün sözler kalk kasvetidir. Ve inne ab'ada ennas anillah subhanahu ve taala el kalb el Ve Yani yüzünde Allah'ın Allah'tan en uzak insanlar kalbi kasveti haslı olan insanlardır. Bizler sarf ettiğimiz sözlerde Allah'ın zikri görünmüyor zikirden. Boş sözler görünüyor. İşte bu boş sözler, boş ifadeler günahlara sebep oluyor. Bu günahlarda siyah nokteler halinde kalpte yerleşiyor. Kalpte yerleşince kalpler katılaşıyor. Kasmet haline geliyor ve duygusuz hale geliyor. İbadetten zevk almıyor ve Allah'ın zikrinden zevk almıyor duygusuz oluyor dünya zevkleri hoşuna gidiyor şehvani zevkler hoşuna gidiyor boş söz sarf hoşuna gidiyor falanla uğraşmak hoşuna gidiyor şeytan onun hoşuna getiriyor, ta ki onu daralette ihva etsin diye daralette tamamen sapıtırsın diye nefsinin esiri olsun diye Binaen aley, bütün yapılan gayretler her şey boşa çıkıyor. Niye? Bu kalp kasveti var. Daha sonra göreceğiz inşallah kalp kasveti ancak yeniden Allah'ın zikrine dönmekle tedavi edileceği görülecektir. Biz nereden yıkılmışsak yıkıldığımız yere bakarak oradan tamir edilmemiz gerekiyor. Nereden yıkıldıysak oraya döneceğiz. Yıkıldığımız mebdeden alarak oradan yıkıldığımız tarafı yeniden bina edeceğiz. Yıkıldığımız yeresi nereden? Musibet dala nereden geliyor? Kalp kasvetinde. Kalp kasveti Allah'ın zikrine dua etmeye, istiğfar etmeye, götürme, getirmeye Kur'an okumaya, bu gibi şeylere mani oluyor. Demek ki bu maniayı, bu haili kaldırmamız gerekiyor ortadan. O da ancak asla dönmekle. Asıl neydi? Kalbin ihtiyacı neydi? Ruhun ihtiyacı neydi? Allah'ın zikri ona dönmekle. <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Allah'ı çok çok zikrediyorlardı. Tabiinden büyük imamlar Rablerini çok çok zikrediyorlardı. İmam Malik rahimullah diyor ki: La tafsiru hâzîl ümmə illa bima tafsiru bîhi awaluha. Bu ümmet katıyan İslam ve felah bulmaz ancak öncekilerin İslam ve felah bulduğu şeyle. Onlar nelerle felah buldular? Allah'ın Kitabını Resulullah'ın sünnetini tatbik etmekle. Peki bizler bunu iddia ediyoruz. Kitap diyoruz. Sünnet diyoruz. Herkese bunun iddiasında bulunuyorum. Herkese karşı. Fakat mesele iddia etmek mi yoksa mesele ispat etmek mi? Hakimin huzuruna iki kişi geliyor. Birisi davacı, birisi töhmet altında bırakılan insan. el aleyh. Davacılıkta bulunan insan, hakime karşı, o kimse üzerine ne kadar töhmet, ne kadar suçlar yüklese, davasını ispatlayamadığı müddetçe, bir delil getiremediği müddetçe, Karşıdakinin yemeğini kabul etmekle mükelleftir, mecburdur. Başka kurtuluş çaresi yoktur. İspat gerekiyor. Peki biz bu ispatı yapabiliyor muyuz? Yani ispat edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Edemiyorsak, ispat edilmeyen bir şeyin müdafasını yapmak, ne fayda verir? Bir fayda vermez. İnsanları ancak bizden uzaklaştırır, nefret gözüyle baktırır. Başka bir şey yapmaz. Bunun için bizlere dönüş gerekiyor. Eğer hakkı kitap sünnette bulduysak o ok hakkı zayi etmemiz gerekir. Zayisi nasıl olur? onu unutmakla, onu yaşamakla zayi edilir. Bir zamanlar Ömer İbn Abdülaziz Rahmetullahi Aleyh ehli ilime mektup yazdı. Femburu ila ilmi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Faktubuhu ev fecmahuhu ve inni akhaf zihab al-ilm Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ilmini toplayınız. Tedvin ediniz. Çünkü ben bu ilmin zayi olmasından, korkmasından, hani gitmesinden korkuyorum. Aynı şekilde bizler elimizde olan bu kitap sünnetin hani İslam aleminin şu an Kur'an'ı rafa kaldırdığı gibi Bizim de bu kitap sünneti zayi etmemiz bu şekilde rafa kaldırmamızdan bir farkı var mı? Yok. Veya okuyup da amel etmemi, etmeyişimizden rafa kaldırmak arasında bir fark var mıdır? Yok. Belki rafa kaldıran bizden daha faziletlidir. Niye? Çünkü biz okuyup hücretini aleyh yapıyoruz. Yani Ahiret gününde fazla ilim öğrenmemizden, fazla bilgi elde etmemizden öğrendiğimiz şeyler bizim başımıza öbür dünyada ahirette bela ve musibet olacaktır. Ey kulum sen zikrin ne olduğunu öğrenmemiş miydin? Öğrendim Rabbim niye yapmadın? Sen duanın Rabbine dua etmeyince Rabbin sana kızdığını öğrenmemiş miydin? Öğrendim Rabbim niye yapmadın? Sen istiğfarın ne olduğunu öğrenmiş miydin? Öğrendim ya Rabbim, niye yapmadım? Bu gibi sözlerle muhatap edilecek. Fakat cahil insan bu gibi sözlerle muhatap edilmeyecek. Cahilinden sorulacak. Fakat bu cemaattaki fertlerin az çoğu, büyünden küçüğünden çoğu kitabın, sünnetin ne olduğunu öğrenmiş durumda istiğfarın ne olmuş ne olduğunu öğrenmiş durumda. Duanın, Kur'an okumanın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirmenin ve bu gibi ibadetlerde bulunmanın ne olduğunu öğrenmiş durumda. Bütün gün yapmadığı takdirde esnafın verecektir. Çünkü kalbi boştu. O boş olan kalp, kalp hasenat yerine mağsiyetle doluyor. Niye kalbini Allah'ın ziküre değil de mağsiyetle doldurdun? Bunun hesabını vereceksin. الدنيا mel'unetun Dünya mel'unetun ve mel'unun ma'siha illa zikrullaya dünya ve dünyadakiler hepsi mel'undur. Lanet edilmiştir Allah'ın zikrini. Siz veya bizler hepimiz melun insanlar olmak mı istiyoruz? Allah'ın gadabına, maktına uğrayan insanlar mı olmak istiyoruz? Öyle bir makt ki, öyle bir gadab ki ahlakı dejenere edilmiş. Küçüğün büyüye karşı saygısı yok. Büyün küçüğe karşı merhameti yok. İlimde alışveren... Hasetle bakıyoruz. Bütün hastalıkların başı... Bu kalbi... Talbi... Boş olan kalbi dolduran... Kibirdir ve gururdur. Kibirden... Haset doğar. Kim doğar. Nefret doğar. Başkasını, başkasını çekemezlik doğar. Bunların yüzünden... Kibbet doğar, nem mamlıklık doğar, gurur ve kibirden, hubucğa, makam sevgisi doğar, kendini hepsini beğenme doğar. Bütün bu hastalıkların başı bu boş olan kalpte yerleşen kibir ve gururdur, enaniyettir. Kalp ve ruh devamlı ediyor başka bir şey demiyor. Ene ben. Her şeyde ben var. Başkası yok diyor. Benden daha üstünü yok diyor. Bütün İslam cemaatlerin birleşmesine mani olan en büyük sebep bu değil mi size soruyorum. En büyük sebep budur. Cehanet. Cehanetten doğan taassup, taassuptan doğan enaniyet. Başka bir şey izah edilmez. Bu üçü izah edilmediğimi izah mi deçe katliyensiz kimseyi birleştiremez. Bırak başka cemaatleri birleştirmek. Şurada 10-15 kişiyle anlaşamıyoruz. İşte bu kibrin ve gurrun çekemezdiğin sebebiyle. Bu boş kalp bununla yerleşmiş. İşte bu bu kibir ve gururla yerleşen bu kalbi temizlemek, onu tathir ve tasfiye etmek ancak Allah'ın zikriyle olacaktır. İstiğfar, dua ile, tesbih, Allah'ı tesbih etmekle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirmekle, Allah resul sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakıyla nasıl ki dışımız, dışımızı temiz görüyoruz, aynı şekilde kalbimizi de o hale getir. Nasıl gündüzünüz gündüzse gecemizi de gündüz hale getirmek. İşte bütün bunlar istiğfar, kıyam-ı leyl, gece namazı, tesbih çekmek, ondan sonra dua etmek, saravat getirmek, tövbe etmek, inabe. Bütün bunlar ancak bizler bu kalbi başka türlü edin herhalde dersi biraz uzattık son olarak sizlere peygamber gelen dua ve sellemden ile alakalı birkaç misal getirmek ondan sonra zikrinin birkaç faydasını söylemekle derse son vermek istiyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den zikir hakkında gelen bir sürü rivayetler var. Hatta size dersin sonunda da bazı kitaplar tavsiye edeceğim inşallah. Mesela bunlardan bir tanesi Sözlerin en faziletlisi dört tane, tane Subhanallah ve'lhamdülillah ve la illallah vallahu akbar. Ondan sonra Subhanallah ve'lhamdülillah ve la illallah Hayrı mimma tala'at al doğdu doğuşundan daha hayırlıdır. Ondan sonra kelimetan hafifetan alel ve habibetan ve İki kelime vardır. Dile hafif, Rahman'a sevimli. Mîzanda da ağır basar ve bihamdihi Sübhanallahül azim Kim ki Günde yüz defa Sübhanallahü bihamdihi derse Deniz kadar günah olsa Mağfuret olmur La ilahe illallah, Vahdehu la şerike le Lehu'l mulku ve lehu'l Ve huve ala kulli şeyin kadir Kim ki bunu günde yüz defa söylerse Yüz tane ecir yazılır, hasenat, yüz tane de günahı sinir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette eyyuhennas tuubu ilallahi fe inni etubu ileyhi bir rivayette bir rivayette etubu ileyhi ve estağfiruhu 70 defa veya umiyet Ey insanlar Allah'a tövbe ediniz. Ben Allah'a günde 70 veya 100 defa tövbe istiğfar ediyorum diyor Peygamber Allah Resulü. Ki Allah Resulü, bizler kim oluyoruz? Gelmiş ve geçmiş bütün günahlar affolunmuş. Bizim geleceğimiz meçhul. İşleyeceğimiz günahların kat kat katlı yüksekliği meçhul. Hangi teminat altında kendimizi daha hissediyoruz, başlandığımızı zannediyoruz? Buna dair böyle bir sürü zikirler vardır. Allahumma, inni'a uzu bir rıza kimi saktik, ve muafatik min uquib la uhsi sana alik, anta kma esnita ala Allahum. Kadabından Rıza'na sınırım. ikabından affına sınırım. Seni istediğin gibi sana edemem. Sen kendini sana ettiğin gibisin. Allahümme la mani'e lima atayt ve la mu'tiye lima mena ve la yenfeu zelcesini bu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sayısızca dualar var. Tuvalete girerken, tuvaletten çıkarken, hava girerken, hamdan çıkarken, çarşıda, yatağına girerken, uykudan kalktığın zaman, günlük gece, günlük yapacak yapacağın dualar, akşam olunca, sabah olunca, ondan sonra istiğfarların efendisi var. Geçenlerde okumuştuk, sevgili istiğfar. Allahümme Rabbim la ilahe ile başlıyor. Bu gibi bir sürü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 24 saat. Sadece bununla mı? Yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e saravat getirmek. İşlediğimiz her günahın hatifine dair istikval getirmek. Gece namazına kalkmak. Ondan sonra gecenin Rabbimiz Dünya semasına indiği zaman ona yalvarıp yakarmak, bu gibi bir sürü bizi hayırda meşgul edecek bir sürü şeyler vardır. Hayırda meşgul edecek bir sürü ibadetler vardır. Salih insanlardan bir tanesi şöyle diyor: Ma bakiy min lze'ti dünya illa salat. Dünya lezzetlerinden hiçbir şey kalmadı artık. Ancak üç şey kaldı. Kıyamul İhvan, kıyamul değil, gece namazı. Liqal liqal ihvan, arkadaşlarla karşılaşmak, oturmak. Waslatul cemaat, cemaat. Dünya lezzetlerinden bundan başka bir hayır yok. Bir gece namazı var, bir arkadaşlarla buluşma şu an ben sizinle konuşurken bu kadar rahat hiçbir yerde konuşamam. Bu kadar rahat hiçbir yerde konuşamam. Niye? Bu davanın verdiği bir berekettir. Bir de cemaat ve muha sıkınma. Dünyanın bu üç lezzetinden başka bir lezzet kalmamıştır diyor artık. Ki bu salih insan kendi devreni anlatıyor. Kendi devrini anlatıyor. 20. asır ise cahiliye devrinden çok daha şerli çok daha musibetli. Ay, alın Muhammed Kutub'un Cahiliyeti Kanül Eşrim kitabını okuyun. 20. asrın cahaleti. Adam neler anlatıyor? Okuduğunuz zaman göreceksiniz hangi asır cehalet asrıymış? O asır mı yoksa bu asır mı? Cehaletin ne ne kadar ulaştığını hangi duruk noktalara mesafere ulaştığını göreceksiniz. Öyle bir anda Diyor ki üç şeyden başka lezzet kalmadı. Peki ben size soruyorum. Şu devirde bu zamanda lezzet nerede kaldı? Lezzet nerede kaldı? Hiçbir şeyde lezzet. Şu beş vakit kıldığımız namaz var ya işte onu da tam yapabiliyorsak onda da zaten lezzet yani kalmadı çünkü duygular az önce ifade ettiğim gibi duygular köreldi. Bir şeyden huzur alınmıyor istifade olunmuyor. Ve la havle ve kuvvete illa billah. Evet. Son olarak zikrin bazı faydaları zikretmek fayda var inşallah. Zikreden bir insan önce bazı maddelerinde sayacağım. İmam İbni Kayyım El-Vabi Usta'yı kitabında Türkçe tercih dedi biliyorsunuz. Sonra ismini vereceğim. 76 tane zikrin faydasını anlatıyor. Düşünün. 76 tane. Yani ben diyorum ki bugün gelirken arabada düşündüm. Bu sofi olan insanlar her ne kadar bazı şeylerde hata etseler bile Yine Allah'a zikrettikler için bu 76 tane faydanın belki birkaç faydasını görmüşlerdir. Yani Allah belki onlara bir fa birkaç fayda ihbar etmiştir. Bu yani görmüşlerdir. Lezzet almışlardır. <gülüyor> 76 tane fayda. İşte biz bundan mahrum olduğumuz için bir faydasını göremiyoruz. Hiçbir şeyden. Bir zikir Allah'ı andırır, Allah'ı hatırlatır. 2- Zikreden insanın kalbi incelir. Bu noktaya iyi dikkat edin. Kalbi incelir. 3- Zikreden insan insanın kalbi ve yüzü nurlanır. Parlar. Bu mevzuda size Hasan-ı Basri'nin sözünü nakletmek istiyorum. Çok hoşuma gidiyor sordular, Ya Şeyh ve ya imam, niye gece namazı kılanların yüzü parlak? Söyler misin bize? Cevap şu, Onlar, geceleyin Allah'la baş başa beraber kaldılar. Rahman, kendi nurundan onlara nurunu giydirdi. Onun için gündüzleri onların nuru parlaktır yüzler. Cevap bu. İşte gece namazı zikir olduğu için, zikre girdiği için, kalbi ve yüzü parlatır. Dört. Rızkı çoğaltır. Le-in şakertum le ve le-in kefertum inne halâ bile Eğer şükrederseniz nimetimi art artırırım. Eğer küfrederseniz nankörü yaparsanız azabım şiddetli olur. Rızkı çoğaltır. Beş. Rızık zararı def eder, faydalı şeyleri celbeder. Altı, İnsanı ihsan makamına erdirir. Burada İbn Kayyim çok önemli bir noktaya değiniyor. Diyor ki: "Nasıl ki her ilmin bir müzakeresi vardır." Yani insan bir ilim okudu zaman onu muzakere eder. Senlerce o kitabı okur, İki, üç kitabı okur olmuyorsa daha anlayın, anlayıp idrak edinceye kadar. Nasıl ki onun muzakeresini yapar? İşte aynı şekilde zikir sevgiyle alakalıdır, rahmanın selmiyle alakalıdır. Bu da zikir ise bu sevginin, bu muhabbetin muzakeresidir. Zikir bu sevginin, bu muhabbetin muzakeresidir. Devamlı Rabbini zikreden insan, muhakkak ki o ihsan makamını erer. Öyle bir makam ki, Wa abud Rabbika, kān nka tara, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. ihsan nedir? taallah ki anne sayille te o Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir sen onu görmesen bile o seni görüyor ya bu makam ermek namaz kıldığın an o seni müşahade ettiğini duygusuna duygusunu hissetmek duygusunu yaşamak beş ihsan makamını ermek altı mıydı, beş miydi? Altı. Zikreden insan, insanda Allah korkusunu doğdurur. Zikreden insanın kalbinde Allah korkusunu doğdurur. Onun celaletini, yüksekliğini, azametini anlar. Zikreden insanın, insan kalbi zikirle doğduğundan dolayı onu onda kalbi hastalıklar izal edilir. İzal olur. Yedi. Sekiz. Allah'ı zikreden bir insan için İbni Kayymi şöyle söylüyor. İnsan diyor bir varlıktır. oldu Muhakkak ki konuşacak diyor. Allah kendisine konuşma hasretini vermiştir. Ya Allah'ın zikrini konuşacak. Hayır konuşacak. Ya da bazı sözler konuşacak. Dedi kudu yapacak gıybet edecek, nemmamcılık yapacak, basıl söz söyleyecek ya da hayır söz söyleyecek. İşte diyor bu zikir, bu batıl sözleri, bu gıybeti, bu nemmamcılığı, bu kötü ahlakla olan amelleri işleme manidir. Sekiz zikir. Daha böyle yetmiş altıya kadar zikrin faydalarını çıkartmış. Bu mevzuda bazı kitapları söyleyebilirim. İmam Nevi'nin El Eskâr kitabı var. Bu mevzuda çok güzel, geniş. İmam Şevkân'in kehfet Zâkiri kitabı var. Ondan sonra İmam İbn-i El Kelimut Bayyid kitabı var. Bu tercüme edildi. Dua ve zikirler altında. Ondan sonra İmam İbni Kayyim'in El Vabilus Sayf dualar ve zikirler. Bu da tercüme edildi. Aynı şekilde sünnet kitapların dua dualar ve zikirler başlığına baktığınız zaman bir sürü dualar ve zikirler göreceksiniz. Bu müjde başka da yazılan eserler kitaplar var. Allah cümlemizi Rabbini zikreden, onu anan, onu unutmayan kullarından eylesin. Zikirle meşgul olan ve vaktini zikirle geçiren insanlardan eylesin. Allah bizi insanları gıybet etmekten, kulu yapmaktan, Nemammcılığı yapmaktan, nemammcılık yapmaktan haset, kin'den muhafaza buyursun. Bu gibi şeyler yerine kalbimizi onun zikriyle, fikriyle, istiğfarıyla, tövbesiyle, duasıyla, salavatıyla. Allah bize ihlas nasip etsin. Bir an bile nefsimizle bizi baş başa bırakmasın. Amin. Wa ahiru da'wana rabbil alamin on a wagon